أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهدى لولا أن هدى الله وما توفق اعتصام إلا بالله لقد رسل ربنا بالحق صل على رسولنا محمد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 Bu benlikten geçip Hakk'a gidelim... ...Cemal-i Ba Kemal'e seyredelim... ...veya... mevlah Naziretleri'nin dediği gibi... ...dirilik istiyorsan... ...ölmeden önce öl... ...gönül kuşunu böylece dirilt. Evet sevgili dinleyiciler... ...tarih boyunca... İnsanların başına gelen belalar daha çok nefislerinin kötü arzularından kaynaklanmış her zaman. Bu nedenle okunmasıyla ibadet, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen güzel kitaplar ve aşk elçisi peygamberlerin uyarılarında nefsi islah konusu önemli bir yer tutuvermiş her zaman. Aslında iyi bilinmeli ki dostlar, nefsi kötü arzulardan koruyabilmek, hayatın en önemli sınavını başarmak demek değil mi? Hani ayetin ifadesiyle nefsini teskiye eden, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir buyurmuyor mu Mevla Teala? Nefsi teskiye etmek, nefsi arındırmak, aşk ateşin içine atmak, Aşk ateşin içinde yanınca, nasıl ki demir atarsanız ateşin içine hiç pas kalmaz, geriye sadece işletilmek üzere, geriye sadece şekillendirilmek üzere bir demir kalı verir ya. Hani pas tamamen ortadan kalkar, hani pas tamamen yok olu verir ya. Gün aşk ateşini atmak, nefsi ruhu bu şekilde arındırmak, tezkiye buydu, gafletten kurtulmaktı. ...gafletten rahmete gitmekti. İnsanların büyük kalabalıklar halinde... ...kötü arzuların peşinde sürüklendiği... ...bazı zamanlarda ve özellikle zamanımızda... ...bu sınavı kazanmak... ...bazen zor oluyor. Bu ciddiyet, samimiyet ve sabır isteyen bir husus çünkü... ...bu konuda başarılı olabilmek... İlim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel dinimizin hayat kurallarına gönülden bağlanmakla mümkün sevgili dostlar. Dini prensiplerden hareketle, İslam'a tabi olmak ile, sevgililer sevgilisine tabi olmak ile büyüyen büyüklerin de yaşayışlarına bakarak o örneklerden hayatımıza örnekler alabiliyoruz aslında. Günlük hayatımızda şahsi ve ailevi yönden haramlardan uzak bir dünya kurmamız, inancımıza uygun yaşadığımızın en önemli işaretidir dostlar. Haram gıda ile yetişen insanların, yanlış yol ile yetişen insanların, sonlarının hayırlı olamayacağı neticede yanlışlık mekanı, Yanlışlar mekânı cehenneme gideceği varacağı bildirilmişken, Haramlardan sakınmamak, Müslümanı kahreden bir hastalık olmaz mı? Bugün, Haram ve helalin sorulmadığı kalabalıklar arasında yaşarken bazıları, Bu konudaki hassasiyetimizi daha çok kaybettiğimizin farkına varıyoruz bazen. kalabalıkların etkisinden kurtularak, kazancımızın helal yoldan olması için bütün gücümüzle çırpınmalı, nefislerimizi ve nesillerimizi ilahi uyarılar doğrultusunda kurtarmaya çalışmalı değil miyiz? Yüce Rabbimizin uyarısını pelesenk etmeli değil miyiz dilimize? Mutaffifin süresinde, Eksik ölçüp tartanların vay haline, Onlar insanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tane tane alırlar, Onlara ölçerek veya tartarak verecekleri zaman eksik eksik verirler. Onlar kendilerinin yeniden dirilttileceklerini sanmıyorlar mı? Evet dostlar, Ölümden sonra dirilmek, hasattan sonra mahsulünü görmek, ne ekilmişse tarlaya, ne ekilmişse gül mü kaktüs mü, onun mahsulünü görmek. Ölümden sonra dilleceğine, hesap vereceğine inanan bir insanın, haram lokmalardan sakınmaması, ne kadar yanlış değil mi? Ama bazen bazıları, Para gelsin de nereden gelirse gelsin anlayışına düşü vermişler acem nedendir? Kainatın efendisi sevgililer sevgilisi efendimiz yüzyıllar öncesinden rahmet mesajını ulaştırmıştı halbuki öyle bir zaman gelecek ki bazı kişiler. bir malı helalden mi haramdan mı kazandığına dikkat etmeyecektir buyurmuş diye halbuki haramlar sadece ahiretteki kazancımızı etkileyen unsurlar değil sosyal manada da sadece bireysel olarak değil toplumsal manada da insanları yakan bir ateş insanları çarpan bir ceryan değil mi büyüklerimiz Haramdan ateşten kaçar gibi kaçmamışlar mı? Bizlere de bu şekilde örnekler sunmamışlar mı bir baksak tarihimize? Tarihimizden bir aşk atmosferini zamanımızda bulamıyor muyuz? Bir bakalım mı aşk erlerine? Mesajlarını bize bir ulaştırırlar diye... Hz. Ebubekir'in yanındayız. Hz. Ebubekir'in hizmetçisi ona bir süt ikram ediyor. Hz. Ebubekir "Bu sütü nereden getirdin?" derken her zaman o anda hatırlayamıyor neden sorusunu sormayı, soramıyor bir anda. Bir anlık bir izelle tarzı, bir anlık bir yanılma, bir anlık bir unutkanlık ile sütü içiyor. Ve sonra soruyor bu sütü nereden getirdin diye. O da ifade ediyor. Ben bir kahinlik kâhinlik da, o sütü bana verdiler hediye olarak. Ben de o sütü sizi çok sevdiğim için, size çok kıymet ve değer verdiğim için sizi hediye etmek, size sunmak istedim diyordu da, bunu duyunca Hazreti Eba Bekir, parmaklarını ağzının içine sokacak... Ve o iç sütü midesinden şaraya çıkarmaya gayret edecekti. Hazreti, Hatice, Hazreti Ayşe validemiz o anı öyle bir ifade eder ki, Neredeyse öleceğini sandım babamın der. Öyle zorlamış ki kendisini. Ve Hazreti Ebu Bekir'den mesaj zamanından zamanımıza. Damarlarımın çektiğinden ve bağırsaklara karışan kısımdan dolayı, Senden af diliyorum Ya Rab. Damarlarımın çektiğinden ve bağırsaklara karışan kısımdan dolayı Senden af diliyorum Ya Rab. Ne ince anlayış, ne ince, ne ince, ne ince bir hissiyat. Haram ve helalin birbirine karıştı, para gelsin de nereden gelirse gelsin anlayışının yaygınlaştığı, kul hakkının hiçe sayıldığı zamanda, haramlardan sakınmanın önemini çocuklarımıza öğretmemiz hayati bir konu aslında değil mi? Allah Resulü'nün aşk meclisinde yetişen aşk eri Ömer, ne kadar da hassasiyetini sunuyor yine bize bir mesaj ile, Hazreti Ebu sunduğu gibi mesajı derinden ulaşıyor bize, kalbi açık olanlara. <Gülüyor> Hz. Ömer bir gece devlet dairesinde çalışırken, gelen ziyaretçisini bir müddet bekletiverir. İşi bitince önündeki mumu söndürür, Başka bir mum yakarak ziyaretçisiyle konuşmaya başlar. Ziyaretçi hayretle sorar: Ey Emir el Müminin, ey Allah Resulünün sevgili halifesi, Eğer ey değerli halifesi, ey Ömer, niçin bunu yaptın? Anlayamadım lütfen açıklar mısınız rica etsem niçin yanan mumu söndürdünüz de yeni mum yaktınız lütfen rica etsem ifade eder misiniz? Dömer tebessüm buyuracaktı yüzünü çevirecekti neden sonra bu soruyu soran ziyaretçisine ve zamanından zamanımıza zamanımızdaki silkelemesi gereken bir söz ile sunacaktı sebebini. Ey sevgili dostum, biraz önce devlet işleriyle uğraşıyordum. Onun için devlete ait mumu kullandım. Şimdi seninle konuşuyorum. Bu benim özel işim. Sen benim özel ziyaretçimsin. Bu sebeple devletin mumunu kullanamazdım. Devletin mumunu kullanamazdım da ben. Bu sebeple kendi mumumu yaktım. Ey sevgili dost, ey değerli ziyareçi diyor Odu. kol gezdiği, Vurgunların, soygunların, çeşitli hortumcuların şöhret olduğu günümüzde, Millet olarak bu yüce anlayışa, Ne kadar da hasret kaldık, değil mi? Bizim tarihimiz öyle bir aşk kaynıyor ki Bizim tarihimiz İslam tarihi Hz. Adem Aleyhisselam ile başlayan Sevgililer, sevgilisi Hz. Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem ile kemale eren Tamamlanan bu mübarek dinin tarihi Öyle bir aşk ile kokuyor ki Şurada sizinle paylaştığım iki tane tablocuk Bu tarihte, bu şerefli tarihte Yaşanan milyarlarca, trilyonlarca hadiseden sadece bir ve iki tanesi. Bakınız İslam büyüklük, İslam büyükleri, İslam ile büyüyen güzel insanlar bu hususta oldukça etkili sözleriyle bizleri uyarmışlar. Ama sadece söz söylememişler, yaşamışlar. Abdullah bin Ömer. Bakınız ne kadar da güzel bize sunuyor rahmeti. Bakınız ne kadar da güzel yaşamış olduğu aşkı bizlere paylaşıyor. Ve mesajını ne kadar da güzel bize ulaştırıyor. Devamlı oruç tutmaktan kıpırdamayacak, kıpırdayamayacak kadar haliniz kalmasa, Namaz kıla kıla belleriniz bükülse, Haram lokmadan korunmadıkça o ibadetlerin kabulüne imkan yoktur. O ibadetlerin kabulüne imkan yoktur. Çünkü Allah ölçüleri bildirmiş bu din ölçü dini, insanları dünyada ve ahireti sonsuz mutluluğa ulaştırmak için gönderilmiş ölçü dini, İnsanları sonsuz aşk deryasına, Hakiki sevgililer gününe ulaştıracak, Yegane kapı olduğu için, Ölçüler sunmuş hayatın her alanına, Hatta bir yabancının Müslüman olmasına sebep, Kendisi diyordu ki, İslam'ı araştırdım ve gördüm ki, Oturuşundan kalkışına, Çalışmasından yatışına, Yemek af affedersiniz, çok affedersiniz, tuvalete girişine kadar her şeyde bir ölçü sunmuş. Bu din hayatın her alanını kapsıyor. Bu din insanın hayatının her anında Allah ile beraberliği, kurbiyeti kuruyor. Bunu bildim ve iman ettim diyor ya. İşte bu aşık dini böylece sunuyor rahmeti koşabilenlere. Güzel insan, sevgili insan, değerli insan Numan bin Sabit i̇mam Azam Hazretleri Kendisi de Haram lokma taşıyan vücutla yapılan ibadetler Tövbe deryasına dalmadıktan sonra kabul edilmez uyarısını bizlere sunmuyor mu? Yanlışlar yapanlar tövbe etseler Bir anda akpak olurlar da bu uyarılar yanlış gördüğü halde yanlışta olduğu halde yanlıştan dönemeyenler için değil mi? Bir değerli insan ne güzel demiş yine değil mi? Bu zamanda... Allah rızasına erişmenin nefsi korumanın temelinde haram nokmadan korunma temel esastır. Çünkü çürük temeller üzerine bina inşa edilemez. Bir zamanlar padişah olan, Bel şehrinin padişahı olan İbrahim Ethem... ...kalbini işgal ettiğini düşündüğü dünya zevklerinden yüz çevirip tahtı tacı terk etmişti biliyorsunuz. Ruhunun derinliklerinden manevi eğitimini tamamladığını hissedince Bel şehrine dönmüştü yine. Ancak kimse kendisini tanımıyordu. Padişah iken yaptırdığı camide yaslı namazını kılıverdi. Dışarıda sulu kar yağdığı için camide gecelemeyi düşünüyordu. Ancak caminin hademesi hizmetlisi gidip tutuyordu. Bacağından İbrahim ettemi tutup dışarı çıkarıyordu. İbrahim Ethem o soğuk ortamda açık bir fırıncı görünce kapıyı çaldı, sabaha kadar oturmak için müsaade istedi. Aradan birkaç saat geçtikten sonra Sabah ezanı vakti gelince Fırında çalışan işçi İbrahim bin Ethem'e Hoş geldin Nereden gelip nereye gidiyorsun diye sorunca İbrahim bin Ethem Affedersiniz Bunca zamandır buradayım Kaç saattir yanınızdayım Hiçbir şey demediniz Şimdi neden dediniz? ''Ey yolcu! Ben bu fırında işçiyim. İki tane çocuğum var. İki tane de yetime bakıyorum. Ben onlara şimdiye kadar haram lokma yedirmedim. Senin geldiğin vakit benim çalışma saatim içindeydi. Ezan okununca çalışma saatim bitti. Seninle istediğin kadar konuşabiliriz şimdi. Şimdi kazancıma haram karışmaz deyince... İbrahim'in Ethem Sen ne iyi bir adamısın Haram lokmadan sakınıyorsun Ne kadar da güzelsin Haramdan uzaklaşmışsın Muhacirin olmuşsun Afedersin. Şimdi kadar Allah'tan isteyip de yerine getirmediği bir dileğin oldu mu? fırıncı diyecekti. Allahu Teala'ya sonsuz hamd sen alır olsun. Allah'tan ne istediysem verdi. Fakat bir isteğim henüz göremedim. Bir isteğim vardı, henüz kavuşamadım. Allah'ın buranın bir padişahı vardı. İbrahim bin Ethem Sana olan sevginin zirvesine ulaşabilmek için kalbini işgal eden dünyevi sevgilerden arınmak için terk etmiş buraları Bir onu görüversem, bir onu tanıyabilsem ne kadar isterdim derdim her zaman Bir onu görmek nasip olmadı deyince İbrahim Ethem tebessüm edecekti Allah öyle bir Allah'tır ki sevgili kardeşim, değerli dostum İbrahim bin Ethem'i bacağından sürükleyerek getirir sana gösterir. İşte değerli dostlar. Allah'ın sevgili kulları, değerli kulları böyleydi. Onlar Allah'a aşk ile, Efendiler efendisine ittiba ile büyük olmuşlardı, dost olmuşlardı, sevgili olabilmişlerdi. Onlara üstünlük kazandıran şüphesiz ki, Haramlardan üzerlerine düşecek bir kayadan kaçar gibi kaçmaları, böylece Allah'a yaklaşmalarıdır. Kılım bana bir adım atarsa ben ona on adım atarım diyen Allah Azze ve Celle'ye tüm cüz ile koşmalarıdır. Aralarına çok büyük günahlara dalanlar da yok değil aslında. Ama o günahlardan çıkmasını bilenler olduğu için, o günahlardan çıkışı yapabildikleri için büyük oldular. Yanlışlara batmak karşısında ve hatta herkes kendilerinden kesin olarak ümit kesmiş oldukları halde, o kadar günah ve isyanda oldukları halde günahlardan çıkışlarıyla, yanlışlardan yüz çevirişleriyle, geldim Allah'ım değişleriyle büyümüşlerdi onlar. Allah'ım seni seviyorum Allah'ım. Allah'ım seni seviyorum Allah'ım. Allah'ım seni seviyorum Allah'ım. Sana aşığım Allah'ım. değişleriyledir. Ya bizler bugün nasılız desem, mahzun mu olur gönüllerimiz? Bu aşk erlerinin hayatlarındaki aşk tablolarını sizinle paylaştıktan sonra bir kıyaslamaya girsek desem, o tatlı gönüllerimizi, o güzel gönüllerinizi incitir miyim? Para gelirse gelsin, nereden gelsin sevdasına düşenler sebebiyle Bugün Filistin'de Üzerine düşen bombaların altında, göçün altında kalan kucağını aldığı yavrusunu son bir nefesle öpen Ve son sözü Allah'ım, Allah'ım seni seviyorum Allah'ım diye olan Mümin ve mümine kardeşlerimizin o hallerinde, bu halleri düşmelerinde sebepleri yok mudur acaba? Irak'ta her gün kanları akın ve öyle ki artık ölüm haberlerini duyuşumuzdan, artık ilkilmeyiş haline alışımıza sebep olacak kadar her gün ölüm haberlerini duyduğumuz kardeşlerimizin o halde oluşları bazen bazılarının dünyevi telaşlarından benlik sevdalarından ben mi kurtaracağım dünyayı canım herkes bana dokunmayan bin yıl aşasın değişiklerinden midir belki tek kişi kurtaramaz belki tek kişi bir şey yapamaz ama belki bir kişi bir gayret eder de bir musab olur ve medineler açılır öyle değil mi Dünyanın dört bir yanında. Seni seviyorum Allah'ım deyip yüreğini Allah'a almış, yüreğini Allah'a açmış kardeşlerimizin, sıkıntı çekenlerin kardeşlerimizin ve bazen kapı komşumuz olan ve bizim bazen telaşlarımızdan bir haber olduğumuz kardeşlerimizin sıkıntılarda kalışı, bu ibret ve rahmet tablolarından bazen mesajları alamayış ve algılayamayışımız mıdır? Ne dersiniz? Kainatın efendisi, sevgililer, sevgilisi, sevgilimiz, dostumuz, efendimiz, bir taneciğimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bugünümüzü görürcesine buyurmuş ki öyle bir zaman gelecek ki Bütün insanlar faiz ile iş yapacak. Ondan sakınanlar dahi tozuna bulaşmak durumunda kalacaklar. Bugün bizim manzaramız hadislerde 1400 sene önce ifade edilmemiş mi bazen? Günümüzde bazen Müslüman kardeşlerimiz Haramlarla helallerin birbirine karıştığı, para gelsin de nereden gelirse, nasıl gelirse gelsin anlayışıyla, Dinin samimiyetinden oldukça uzaklaşmış, Hayatın huzurunu kaybetmiş durumda değiller midir? Haramlarla kaynaşan hayatta huzur aranabilir mi? Ne yazık ki toplumsal bulanımın, toplumsal bunalımın temelinde bu karanlık tablo yok mu? helal yaşayışına nasıl kavuşacağız? Bunun çarelerini araştırıp hayatımızdan haramları kovmadıkça, aşkı nasıl bulacağız? <Gülüyor> İslam'ın güzelliklerini tatmamız, yüce Allah'a yaklaşmamız, La mevcude illallah, Allah'ım senden başka dost, senden başka sevgili yok. Seni seviyorum. Bana seninle geçen her gün sevgililer günü. Benim için seninle geçen her an sevgililer günü. Değmeyiş ve diyebilir. Haramların yaygınlaştığı günümüzde kendimizi nasıl kurtaracağız diye gönülden düşünmeli ve tefekkür etmeli değil miyiz? Eğer biz... rahmete koşabiliyorsak koşamayan çevremizde bulunan dostlarımıza ve hatta bize bazen sıkıntı veren insanlara bile nasıl ulaştırabiliriz rahmeti ve nasıl kurtarabiliriz onları da diye düşünüyor muyuz? Değerli dostlar, Fatih zamanında İznik'te yaşanmış, para hırsından yolunu şaşırmış insanlarımıza bazen nefis bir ders veren şu olaya bir bakalım ne dersiniz? Bir Müslüman, diğer bir Müslümandan bir tarla satın alarak, ekin zamanı tarlayı sürmeye başlar. Bir ara karasabanın ucuna bir şey takılır. Nedir acaba diye... Eşip bakar ki küp içinde çil çil altınlar var. Müslüman bunu alır, hiç dokunmaz bir tanesine bile o gözlerini kamaştıran altınlardan hiçbirisine dokunmaz ve tarlanın ilik sahibine getirir. Kardeşimler, kardeşim, ben senden tarlanın üstünü satın aldım, altını değil. Eğer içinde bu altınların var olduğunu bilseydin. Bu fiyata bana satmazdın. Öyleyse al şu altınlarına. Kalbini iman ile diriltmiş bu kişiyi. Karşısındaki kişi gibiydi. Karşısındaki kişi de ona diretecekti. Hayır diyecekti hayır. ''Sevgili kardeşim, ben sana bu tarlanın içini, dışını, altını, üstünü, sağını, solunu hepsini birden sattım. Senin nasibine çıkan bu altınlara şimdi ben nasıl sahip çıkarım haramdır alamam. Lütfen alınız ve kullanınız.'' diyecekti. Mesele hakime intikal edecekti. Zamanın İznik Kadısı, bu iki Müslüman'daki birbirlerinin hakkını koruyucu İslami ahlakı, iman ile gelen İslami tavrı takdirle karşılıktan sonra, parayı her ikisine de taksim eder, hakları geçmesine ihtimal vermemek için ikisinin de birbirlerine haklarını helal etmesini ister ve olayı böylece bitirir. ''Tarihi meza aşıkla kokuyor'' derken, Hep bu güven ile konuşuyordum. Bazen çeşitli dinlerden insanlarla görüşürüm, konuşurum. Geçenlerde bir... Başka bir şehrimizin, başka bir yerinden... Bir kilisedeki papaz ile görüşürken... Kendisine aynen şöyle söyledim. Rabbimin yarattığı... Kul... şerefine kavuşmuş değerli kardeş değerli insan ben hiç tereddüt etmeden en ufak bir şüphe yaşamadan büyük bir samimiyet ve büyük bir şeref ve gururla İslam'ın o rahmet saçan tarihini sizin önünüze sunuyor ve objektif olarak araştırmanız için önünüze bırakıyorum peki siz Siz koyabilir misiniz önüme böyle bir rahmet? Siz böyle bir cesaret ile tarihinizi önüme koyabilir misiniz dediğimde veriyordu, cevap veremiyordu. Keşke bir araştırsa insanlar inanın ki bazen kızdığımız insanlar bir araştırsalar objektif olarak vücut ülkesinin padişahı kalbi ve veziri olan aklı kullanarak vücut ülkelerini bir fethetseler kalpleri aşk ile dolup taşacaklar. Bütün bu ibretli olaylar rahmeti gösterecek onlara. Bize de göstermesi gerektiği gibi, sözü ile özünü birleştirmek ve geleceğini kurtarmak isteyenler, okumasıyla ibadet ve aslen, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen güzel kitabımız Kur'an, ...ve Kur'an'ın tefsirane açıklaması... ...sünnet çizgisini aşmamak için... ...bütün gücüyle çırpınır. Allah'ın güzel kullarının öğütlerinden... ...alacağı dersi de geç kalmadan alır. Kendini de kurtarır... ...ailesini de, çevresindekini de. Ne mutlu... ...aşk dirilen... ...ve insanları... ...çevresindeki insanları diriltmek adına... ...bir adım olsun atabilenlere. Tenkitçi değil... teşvikçi olabilenlere insanları aşka ulaştırabilmek adına insanları hakiki sevdaya İslam'a yönlendire yöneltebilmek adına bir nebze bile olsa yapabilenlere Ahmet ar tatlı bir sözü vardır sevgili dinleyiciler. Zamanınız, zamanınızı fayda sağlamayan şerlerle heder ederseniz, gidenlerin geri gelmeyeceği gün hüzün yaşarsınız. Öyleyse zamanınızı fayda vermeyen şeylerle heder etmeyin. Çünkü her nefesiniz sayılmakta ve yazılmaktadır. Nefsi sürekli kontrol günahlardan sakınma açısından en önemli noktadır dostlar. Hazreti Ömer radıyallahu an gibi her günün sonunda kendimize bugün Allah rızası için ne yaptım? sualini sormamız, alacağımız cevaba göre hayatımızı düzenlememiz gerektiğini unutmamalıyız. Çünkü kulun nefsini zaik katol Muhammed Ölüm herkese gelecek. Tarlaya ne ekildiyse o. Kur'an-ı Kerim'de Güzeller güzeli güzel Mevlamız Mü'minun Suresi'nin 115. ayette Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Ayetiyle bizi ne güzel uyarıyor. Bizi varlıkların en mükemmeli kılan, Sayısız nimetlerle donatan, Yüce Yaratıcı'ya karşı kulluk görevimizi, Hayatın en önemli gayesi sayamalı değil miyiz? Bize can veren, Sadece bedensel özellikler değil, En önemlisi hayat hediyesini veren. Bize hayatı hediye etti, Bir insanın en kıymetli varlığı nedir? Hayatıdır. Ama o hayatı da bize hediye eden Allah'tır. Sevdi de hediye etti. Onun bu hediyesinin karşısında, kulum hitabını buyurmasının karşısında, kulum hitabının sıcaklığı karşısında, Allah'ım şu geçici, kısa ve kısır dünya hayatında yaptığım yanlışlar varsa... Hepsinden vazgeçiyorum. Hepsinden vazgeçiyorum. Aşk elçisi alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili bir tanecik bir tanecik peygamberim Hazreti Muhammed'in adımlarıyla rahmetine koşmak adına son anıma kadar sebat lütfeyle. Diyebilirim. Cennetle müjdelenmiş Abdurrahman bin Af önüne çeşit çeşit hazırlanmış yemekler getirildiğinde Allah Resulü'nün dünyadan ahirete teşrifinden yıllar sonra yemek yemeyecekti. gözyaşları sakallarından ağzına gelen gözyaşları yemekleri yemesine mani olacaktı da Ailesi soracaktı. Niçin yemiyorsunuz, niçin ağlıyorsunuz, niçin gözyaşlarınız yemenize engel alıyor diyecekti. Mus'ab bin Umeyr şehit olduğu zaman, o mübarek bedenini, o şehit olmuş cesedini örtecek bir kefen bulamamıştık. Halbuki zamanında o, Bir giydiğini bir daha giymeyecek kadar zenginlikler içerisinde olandı. Sadece aşk adına, iman adına, İslam adına Allah için her şeyi terk etti elinin tersiyle o gencecik yaşta. Güzelliği dillere destan olan o Mus'ab. Sevgililer sevgilisi efendimize en çok benzeyenlerden Mus'ab. Sonunda kefenini başına doğru çekmiş... Ayaklarını da ot ile örtmüştük. O gözümün önüne geldi. Onun o anı gözümün önüne geldi ve ben şimdi şu anda önümde olan, önümde bulunan sofraya bakıyorum da. Allah'ım diyorum. Allah'ım diyorum. Sözcüklerim boğazıma tıkandığı an, işte bu an diyorum. Ve o yüzden gözyaşlarım ruhumdaki bu hissettiklerimi ifade ediyor diyordu Abdurrahman bin Al. Ve yine Hazreti Hamza şehit olduğunda... Üzerini ihtiyar bir kadının giydiği bir hırkı ile örtmüşlerdi. Bana ise Cenab-ı Hak dünyada bu kadar çok nimet bahşediyor. Acaba ahiretteki hakkımı bu dünyada mı tüketiyorum? Yarın Allah'ın huzurunda bu nimetlerin hesabını nasıl vereceğim diyerek yaşlı gözlerle sofrayı terk Do Abdurrahman bin Avf. Akıllı kimse... Hesaba çekilmeden kendi hesaba çekebilendir buyurmamışlar mıydı aşk elçisi efendimiz? Nefsinin taşkınlıklarından, günah kirlerinden arınmak isteyenler. Aşk deryası önlerindeyken ve Azrail ile buluşmaları gerçekleşmeden o aşk deryasına dalmaya fırsatları olanlar mutlaka kendilerini her an hesaba çekmek durumunda değiller mi? Lokman Hekim, mümin akıbetini görerek işini yaparsa, ebedi pişmanlıktan emin olur dememiş miydi bu yüzden? Akıllı insanlar nefsini kontrol edip, ölümden sonrası için tatlı, hayırlı ameller işleyenler değiller mi? O amelleri işleyenler sadece ahirette mi görecekler sanki karşı? Ameller dünya ve ahiret saadeti için değil mi? Aynen öyle. Hazreti Ömer, siz nefislerinizi hesap gününden önce hesaba çekiniz, amellerinizi tartılmadan önce kendiniz tartınız ve büyük kıyamet günü içinde hazırlanınız diyerek dikkatlerimizi hesap gününe çekmiş değil mi? Allah'ın güzel kullarından bir tanesi. İnsana lazım olan şey, ömrü boyunca nefsini murakabe ve muhasebe ederek geçirmesidir, diyerek, ömür boyu hesabı unutmamaya bizleri davet etmiş değil mi? Akıllı insanlara düşen, yarın mutlaka çıkacağı ilahi divanı, bugünden görebilmesi, ...ve buna uygun yaşayabilmesi değil midir? Mısır Maliye Bakanı'nın ve bazen rivayetlerde devlet başkanı olarak ifade edilen... ...kişinin karısı Züleyha... ...Yusuf Aleyhisselam'a olan aşkından dolayı yalnız kaldıkları bir günde... ...odada bulunan bir putun yüzünü örterek Yusuf Aleyhisselam'ı kendine davet etmiş... Yusuf Aleyhisselam da putun üzerini niçin örttüğünü sorunca Züleyha o zaman ki beldenin ve mekanın en güzel kadını o bizim ilahımızdır ondan utanırım demişti de Yusuf Aleyhisselam sen göremeyen hiçbir şey anlamayan bir taştan utanıyorsun da Ben beni gören, gözeten, bağlı olan Rabbimden utanmaz mıyım ki senin teklifine evet diyeyim Züleyha, Züleyha der ve kadından kaçarak genç yaşta nefsin tuzağına takılmama hususunda bizlere aşk mesajını sunmaz mı? <gülüyor> Bir adam Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin yanına gelmiş. Ey Allah'ın güzelin kulu. Ey Allah Resulüne uyumakta, tabi olmakta taviz vermeyen güzel insan. Kalbimi meşgul eden bir sual var. Cevabını bulmakta zorlandığım ve bazen baş edemediğim bir sual var. Lütfen. Lütfen. Paylaşır mısınız cevabını benimle yüreğimle paylaşır mısınız ki ben kurtulu bu sorudan ve bu sorunun etkisinden ve bu sorunun manevi baskısından kurtulsam bir an bir dem diyordu o böyle deyince Cüneyd Bağdati Hazretleri ey deli kanlı gözlerinin nasıl haramdan koruman gerektiğini ve koruyabileceğini mi bana soruyorsun? Öyleyse bak Benim nefsimle beraber Sen de gönlünle beni dinle Kainatın yaratıcısı Güzeller güzeli Güzel Mevlamız Yeri göyü ve bu ikisini yaratan Güzel Mevlamız Basirdir her şeyi görür Bilir Ve sen Düşün O'nun sana olan bakışı senin haram olan bakışından daha öndedir. Yani sen harama bakarken o Allah da senin kalbine nazar eder. Senin haramı gördüğünden daha çok Allah seni görmektedir. Senin baktığını ve bakacağını bildiği için de sen de O'na göre hareket et. Unutma! وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Allah, nerede olursanız olun sizinle beraberdir. وَاَسِرُ قَوْلَكُمْ اَوِجِهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَّاتِ السُّدُورِ İçinizdekini gizleyin ya da açığa vurun fark etmez ki Allah her şeyi bilir, görür, anlar. Dostlar... Sevgililer sevgilisine uyumak ile mevlamızın güzel sevgili kulları olan bu güzel insanların bu güzel öğütleri ve bize örnek yaşayışları nefislerimizin terbiyesinde bize ışık tutmakta değil mi? İlahi mahkemeyi düşünen insan nefsinin kirli arzularına kapılarak geleceğini nasıl karartabilir? Öyle değil mi? Büyüklerimizin ilahi hesap endişesiyle tir tir titremeleri, günahlarla kararan dünyayı... kurtarmaya vesile olmalı, aklımızı başımıza getirmeli değil mi? Bir silkelenmemize, bir silkelememize insanları vesile olmalı değil mi? Bakın, bizler için adeta ibret vesikası olan bir başka olay da sizlerle paylaşalım. Hazreti Osman, anh bir hatasından dolayı hizmetçisine birazcık hafifcik tatlı bir vaziyette kızı verir. Kızmasından sebep onun hafifçe, hafifçe cezalandırılmasını düşünür ve ona hitap eder. Seni artık cezalandıracağım çünkü sen kasten yapıyorsun yaptığını bu ihtim, bu ihmalinden dolayı. Bunun bir karşılığını vermelisin. Yaklaş bakayım da çekeyim kulağını bir kere. Yaklaş bir kere de çekeyim kulağını der. Yaklaşan hizmetçinin kulağını hafifçe çeken halife hizmetçiden şu cevabı alır. Çek bakalım kulağımı ey Resulullah'ın halifesi çek. Nasıl olsa bir gün kıssas gerçekleşecek. Siz benim bu yaptığım hataları kasten yaptığımı düşünüyorsunuz belki ama ben onları kasten yapmıyorum. Bazen güçsüzlüğümden, bazen yanlışlığımdan, bazen bazen beceremeyişimden yanlışları yapıyorum, hataları yapıyorum. Burada kulağımı çekenler, orada mahşerde kulak çektirenler olacaklar. Ve onlardan hak alınacaktır. Hazreti Osman çok basit bir kulak çekme karşısında bile gözleri önünde sanki şimşekleri çaktığını fark eder. Ansızın böğrüne düşen eli adeta tutmaz olur. Söz Allah Resulü'nün güzel halifesinin kulağında yankılar yapmaya devam eder. Koskoca halife birden çocuklaşır. Adeta diz çöker gibi hizmetçisinin önüne hemen teklifini yapar. Eğer kıssas niyetindeysen bunu hemen dünyada yapmanı rica ediyorum. Sakın ahirete bırakma. İşte kulağım gel ve burada hakkını al der. Hizmetçi geriye çekilir. Acayip bakışlarla halifeyi süzmeye başlar. Halife ısrar eder. Gel kısasını burada yap, ahirete bırakma lütfen der. Halifenin ısrarını görenler onu vazgeçiremeyeceklerini anlayınca hizmetçi razı ederler. Halifenin kulağından tutup böylece helalleşmiş olurlar. Böylece Allah Resulü'nün halifesi bir anlık dalgınlığından dolayı yaptığı yanlışlığı düzeltir, Huzur bulur, rahat eder. İşte dostlar, ahiret endişesiyle kendilerini hesaba çekenler, işte hatalarından böyle kesin dönüş yapmışlar. Hatada ısrar etmemişler. Zira yaptığı her davranışın karşılığının zerresini, hatta zerresinin zerresini ahirette göreceğine inanan bu insanlar, günahlarda ısrar etmesi aklın dışında olan bir hal değil mi? Bu yüzdendir ki İslam'ın emirlerine uymak ile büyüyen bu İslam büyükleri ilahi mahkemenin manevi heybetini yüreklerinde hissetmişler. Bizleri de böylece bugün yüz yıllar sonra sizinle paylaştığım bu aşk mesajlarını bırakmışlar. sözlerimizin özetine Kaf Suresinin 16. ayetinde O Allah size can damarınızdan daha yakın olandır. Öyleyse dostlar günahları terk etmek nefisleri ıslah etmek için asıl reçetemiz yüceler yücesi güzel Mevlamızın her an bizimle beraber olduğuna her halimizi görüp gözettiğine gönülden inanmamızdır. Çünkü bu inanç, karşılaştığımız her yanlıştan, her günahtan, her isyandan kurtulmamızın yegane, yegane, yegane, yegane sebebidir. Haksızlıkların, hırsızlıkların, zulümlerin, cinayetlerin ve bütün kötülüklerin terk edilmesinde bu inanç, Asıldır sevgili dostlar, günümüzde polislerin, mahkemelerin, hapishanelerin sayıları sürekli çoğulduğu halde neden kötülükler azalmamakta, bilakis tam tersi artmakta? Yetişen gençlerin gönüllerinde inanç boşluğu olduğu müddetçe dostlar, kötülükleri azaltmak da mümkün olmayacak işte dünya tarihi. Okusak ilk emri oku olan, ilk iletisi, ilk öğretisi, ilk mesajı, hatta ilk soluğu oku olan bir medeniyeti mensubu olan bizler. Okumaktan bazen bir haber oluşumuzla mensup olduğumuz aş medeniyetinin birazcık, birazcık, birazcık tersinde bir tavır sergilemiyor muyuz? Ne dersiniz? Kıyaslayın Efendimizin hayatını, siyerlere bakalım, siyer sayfalarını okuyalım. Bakın, Peygamber Efendimiz korkunç cehalet karanlığını kısa bir zamanda dağıtmıştı. Vahşi ruhlu insanlardan öyle bir toplum çıkarttı ki meydana. Bugün onların yaşadığı devri, saadet asrı, aşk asrı, sevdalıların asrı olarak hayranlıkla hatırlıyoruz. Elbette samimi Müslümanların yaşadığı devrin saadet asrı olarak özlenmesi, o insanların Allah aşkının gönüllerine hakim kılmasından kaynaklanmıştır. Bir an nefsinin suzağına takılabilecek olan insan, bunun hesabı bana sorulduğunda ne cevap verir endişesiyle işleyeceği günahı kendisine ne kadar tatlı gelirse gelsin derhal terk etmiştir, terk edecektir. Çünkü, En çok sevdiği, en sevgili olan Allah huzurunu alacak. Sana beden vermedim mi? Sıhhat vermedim mi? İmkan vermedim mi? Sana hayat hediye etmedim mi? Ben her an seninleydim. Sen kiminleydin? Derse, derse diye hayatlarını... Öteler ötesini hazırlayan, Çağlar ötesi din İslam'a tabi olanlar, Zamanımızda hep rahmetle hatırlamıyorlar mı şimdi? Bakın, Hazreti Ömer radiyallahu A'n, Bir gece kıyafet değiştirerek, Şehri dolaşmaya çıkar dostlar. Bu saatleri düşünün işte. Şehrin dışında, Çadırımsı bir evde acayip sesler duyar, yaklaşır. Bir adam evdeki kadına saldırmak istemekte, namuslu kadınsa şiddetle mani olup feryat etmektedir. Saldırgan, aman kadın sus, sonra Ömer duyar beni cezalandırır der. Adamın derdi Ömer'in adaletidir. Bunun üzerine kadın, ''Ey zalim adam, ey zalim ve gafil adam, ey kendinden bir haber adam, Ömer seni cezalandırır da, Ömer adaletiyle yaptığın bu suçun karşılığını verir diye korkuyorsun da, Ömer'i ve seni yaratan Allah'ın cezasını, Allah'ın adaletini unutuyor musun, Ömer'den korkuyorsun da, Allah'tan korkmuyor musun?'' diye çıkışı verir de. Bu sözleri işiten adam... Belki önceleri binlerce kez işitti bu sözleri ama o anda tam yüreğine saplanıverdi. Ve o adam Allah'ım affet, Allah'ım affet, Allah'ım affet. Yaptığım tüm yanlışları terk ediyorum, bağışla. Der, gözleri yaşarır, kadından af diler, helallik diler, özürler diler. bağışlanmalar diler. Sonra kendini bulmak, kendine gelmek için bulun yerden çıkıp gider. İşte dostlar, görülüyor ki size tarif etmekle, sizinle paylaşmakla bitiremeyeceğim bu kadar aşk tablosu gösteriyor ki Allah sevgisi, Allah aşkı en kritik anlarda bile insanı fenalıktan koruyor. Ayette Allah buyurmuyor muydu? Allah'ın güzel kulları, Allah'ın Bir tatlı kulları, günahı tam dalacakları an, günahı tam işleyecekleri dem, Allah'ı hatırlarlar da. Onun nimetlerini, onu hatırlarlar da, mahcubiyetle başlarını yere yıkarlar. Tövbe derler, yanlıştan hemen yüz çevirirler. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Yine bir aşk ortamını paylaşalım sizlerle. Hazreti Ebu döneminde iki yıl hakimlik yapan Hazreti Ömer, hakimlik yapan Hazreti Ömer, kendisine bu iki yıl içinde hiçbir şikayet gelmeyince, halifeye gelir, Hazreti Ömer'e gelir ve görevin kendisinden alınmasını ister. kız çocuklarını diri diri gömen, kimsesiz çocukları ok hedefi yapan, sürekli vurgun, sürekli soygun, sürekli vahşet, sürekli dehşet yapan ve baskınlarla çevreye dehşet saçan gözü dönmüş, gönlü kararmış bu insanlar, peygamber terbiyesiyle, peygamber terbiyesi, İslam ve iman sayesinde öyle yücelmişler, öyle yüceldiler ki Kimse kimsenin malına, canına, namusuna, kötü gözle bakamadığı gibi Herkes her yaptığımı Allah görüyor, Allah biliyor inancıyla İyilikten ve hayırdan başka bir şey düşünemez hale geldi Mahkemeye, hapishaneye gerek bile kalmamıştı Çünkü hesaplar mahşerdeki büyük mahkemeye göre yapılır olmuştu Değerli okuyucu, değerli dinleyici, değerli izleyici, değerli takip edici kardeşim. İslam, inanç ve ahlakı sayesinde yaşanan bu mutluluğa, kötülüklerle, zulüm ve haksızlıklarla kararan dünyamızda ne kadar da hasretiz değil mi? Bu inanca insanlık olarak bugün su kadar, ekmek kadar, hava kadar muhtaç değil miyiz? Ne dersiniz? muhtaç olduğumuz bu ortam uzağımızda değil ki dibimizde bir bir haber olmaktan kurtulsa bazıları bir dikkatle kendine gelse bir silikelini verse kendine bir geli verse bir bulu verse kendini koskocaman sultan süleyman bir karınca kendisinden hak alacak diye titrititriyorsa koskocaman üç kıtanın imparatoru bir karınca kendisinden hak alacak diye tir, tir titriyorsa, bu inancı sorgulamalı ve rahmeti zamanımıza aktarmalı değil miyiz? Bir gün kanuni Sultan Süleyman, sarayın bahçesindeki armut ağaçlarını kurutan karıncalar için, Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'den bir fetva istemiş. Dırahtı sarmış olsa eğer karınca, zarar var mı karıncayı kırınca diye. Padişah'ın bu fetva talebi üzerine Ebu Suud Efendi de bir beyt yazmış ona. Ey Sultan, ey Padişah! Yarın Hakk'ın divanına varınca, Süleyman'dan Hakk'ını alır karınca. Hiç şüphesiz ki ilahi adalet karıncanın hakkına varıncaya kadar her şeyin hesabını soracak. Bu inanca sahip olan insan elbette kötülükten korkacak. Yanlışlara bataklara batmaktan sakınacak. Fotoğraf çekilirken duruşumuza göre resmimiz çıktığı gibi her halimiz, her davranışımız amel defteri denilen manevi kayıtlara aynen geçiyor. Bu bilince sahip olan insan nasıl yanlış yapsın söyler misiniz? Dönem sonunda öğrencinin eline çalışmasının neticesini gösteren karne verildiği gibi, mahşer günü de elimize hayatımızın karnesi sunulmayacak mı? Bu manevi karneyi hazırlayanları, Kur'an-ı Kerim ifade etmiyor mu bize? Niçin yaptıklarımız kaydediliyor? Elbette ki ilahi mahkemede bütün insanların huzurunda Hakimlerin hakimine en büyük hakim Allah Azze ve Celle'ye hesap verebilmek için Yapılan hiçbir şey karşılıksız kalmayacak Unutuldu zannedilen sevaplar da yanlışlar da ortaya çıkacak Ancak yanlışlardan tövbe edenler Yanlışlardan rahmete yüz çevirebilenler Yanlışlardan fırak edebilenler. Tarihinin aşk ve ışık saçan zamanına deryasına dalıp hayatına rahmet seçebilenler. Ve o rahmeti tutup aşka koşabilenler. Başka tabi ki. Kur'an'ın bir tanecik tefsiri sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed'in hayatının özetini insanlığa sunarak seslenen Mevlana'nın şu sözleriyle kapatalım isterseniz bu akşamki sohbet programımıza gel her neysen yine gel bizim kapımız İslam ümitsizlik kapısı değildir gel putperest Mecusi, Yahudi, Hristiyan veyahut herhangi bir inanç, her ne inanç üzere olursan ol. Gel, binlerce, milyonlarca kez yanlış mı yaptın? Gel, la teqnetu mir rahmetillah. Allah'a Allah kendisine gelmek için yönelenlere kapısını son anına kadar açmış kişinin Azrail aleyhisselam canı boğaza alana kadar Azrail aleyhisselamla karşılaşmak vakti gelinceye kadar Allah imkanı sunmuş gel gel ve vücudunun tüm hücreleri ile tüm cüz ileriyle haykır. sana can veren, sana hayat hediye eden, sana şu kainatı, kainatı senin hizmetine sunan ve seni halifesi yapan, senin vekili ve veziri yapan Allah Azze ve Celle'ye yönel. Allah'ım, geldim Allah'ım, sana döndüm Allah'ım. Son sözlerimiz onlar alsın. Seni seviyorum Allah'ım, seni seviyorum Allah'ım. Seni seviyorum Allah'ım Seni seviyorum Allah'ım Sana aşığım Allah'ım Sana aşığız Allah'ım Geldik Gel dedin ayetlerinle Yönelin dedin ayetlerinle yöneldik ve geldik Allah'ım Tüm ümmet adına sesleniyoruz Seni seviyoruz Allah'ım Dünyada da iyilik ver Ahirette de iyilik ver. Bizi salihlerle beraber cennetine katacak hayat ile hayat yaşamayı lütfet. Ve selam olsun bu gel davetini duyup gelebilenlere. Selam olsun ilim, rahmet ve aşk medeniyetinin hayat veren, hayat katan, can veren, can sunan bu davetine icabet edebilenlere. Selam olsun aşk davetini duyup bir haber olmayanlara. Selam olsun. Selam olsun sevgilinin 1400 sene önce uzattığı elinden tutup, hadisleri okurken onunla konuşur gibi okuyan, onun hayatının tefsiri Kur'an olduğunu bilerek her adımını, mesajlar taşıyan her adımını takip edip, فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ ayetince sevgili olabilenlere. ve haramlardan helallere yüz çevirip ilahi kameranın her an onun olduğunu melekler görmese bile melekler bilmese bile ve kefa billahi şehida şahit olarak Allah yeter diye bilenlere ve selam olsun aşk Mekke'si aşk mek Medine'sine hicret edenlere nefs Mekkesinden gönül Medinesine Aşk elçisi sevgilimizin elinden tutup hicret edebilenlere selam olsun, selam olsun, selam olsun. Zeynep yollarda ey sevgi dön artık ne olur muslar. Say